Evet Açık Radyo burası ve Açık Gazete programını dinliyorsunuz şimdi. Ben Seçil Türkan, Soma Nöbeti'nin Aralık ayında buradayız şimdi tekrar sizlerle birlikte. Geçtiğimiz ay yani Kasım ayında Soma'yı kurulması planlanan organize sanayi bölgesini konuşmuştuk. Manisa'nın yedinci organize sanayi bölgesi olacak. Bir çeşit Soma'yı bitirme planı aynı zamanda. Zira e, Soma'dan geçecek olan pek çok köprü ve bağlantı yolları da var. Bütün bunları Tütün Sen Genel Başkanı ve Çiftçi Sen Genel Sekreteri Ali Bülent Erdem'le e, masaya yatırmıştık. Eğer ulaşmak isterseniz de Açık Radyo'daki Soma nöbeti Dosyasından yazısında okuyabilir Aynı zamanda bu programı dinleyebilirsiniz de Sonma davasına gelirsek eğer ee, Son bilirkişi raporunun üzerine Bir de ek bilirkişi raporu istenmişti Buna bir de ek istenmişti 5 ee, Aralık'ta bir dava görüldü en son ee, Son aslında konuşulan davalardan biri buydu. Alp Gürkan ve dört yöneticiden Haluk Evinç ve Murat Bodur Soma ikinci asliye ceza mahkemesinde ifade verdiler. Hmm, Haluk Evinç verdiği ifadesine kendisine acil eylem planı yöneticisi olduğunun tebliğ edilmediğini ve bunun bilirkişi raporundan öğrendiğini anlattı. Enteresan bir bilgiydi bu da. Bunun dışında ek bilirkişi raporu da hazırlandı. Bu da bir süredir bekleniyor. Daha Az önce söylediğim gibi ek bilirkişi raporu asıl rapora e, ek olarak 24 saat dan oluşuyor. E, bu olay kaza değil, sistematik ihmaller zincirinin bir sonucudur. Ana rapor rapordaki görüşlerimizi değiştirecek bir bilgi veya belge yoktur diyorlar e, bu raporda. E, o yüzden asıl mahkeme olancak kararlılığıyla devam ediyor diyebiliriz burada. Ek bilirkişi raporunun geldiği gün ise... ...pazartesi günüydü bu hafta. Ee, pazartesi günü günü görülüyordu bu dava. Fakat Segbis'te yani görüntülü ifade alma sisteminde bir arıza olduğu için... ...dava 19 Aralık tarihine ertelendi. Önümüzdeki günlerde de neler olacağını tekrar konuşacağız. Önemli gelişmelerden biriydi. Alp Gürkan'ın ifade vermiş olması. Ee, zira kendisi yöneticiydi. O tarihlerde yöneticilik yapmamıştı idiğini iddia etse de bir patronun yargılanacak olma ihtimalini görüyoruz. Şimdi bunun dışında bu programda ne yapacağımıza gelirsek 17 Kasım'da Siirt Şirvan'da bir e, heyelan oldu biliyorsunuz aslında buna şev kayması demek gerekiyor zira e, bilinen bir gerçekti ve geliyordu aslında bu e, mesele bu olmak üzereydi e, fakat ihmaller zinciri e, 16 işçinin hayatını kaybetmesine sebep oldu neden sihir çırvanı konuşacağız e, bir bağlantısı var aslında Somayla e, bu Heylen sah sahasının sahibi Ciner grubu Somada en az 301 iş, kiş, kişinin 301 işçinin öldüğü madeninde ...en eski işletmecilerinden biriydi. Öngörülemez... E, ...şeyler yaşanabilir burada... ...dedikleri için de... ...sonrasında e, madeni... Onlar kendileri Soma AŞ'ye vermişlerdi. Soma AŞ'de oradan öngörülemez oldukça büyük miktarlarda kömürler çıkarttı ve sonrasında da 301 kişi hayatını kaybetti. Cinay grubu e, Soma'da gördüğü bu ihmalleri ya da burada büyük bir kaza yaşanabilir e, deyişini neden görmedi Siirt Şirvan'da? E, neler oldu orada bilinmez ama buranın aslında bu maden sahasının ...yani Siyirt e, maden alanının denetlenip denetlenmediği bile bilinmiyor. Sosyal Haklar Derneği e, kişileri, aslında avukatları ve ekibiyle birlikte... 24 Kasım tarihinde kamuoyuyla bir gözlem raporu paylaştı. Zira oraya gittiler. Onlar da ayın 19-20 Kasım tarihlerinde oraya gittiler ve pek çok görüşme yaptılar. Bu şey kaymasının alt, altında neler vardır diye hem işçilerle görüştüler hem tanıklarla görüştüler. Ve bu iş cinayetine ilişkin bazı ipuçları var. Şirvan'da son madencinin... E, cenazesine de ulaşıldı geçtiğimiz günlerde Duyuruldu bu e, Şimdi dava devam edecektir diye tahmin ediyoruz Bunun için bir kamu davası açılacak elbette Ama gelin hep beraber 24 Kasım tarihinde e, Sosyal haklar Derneği'nin paylaştığı Bu raporda neler var Dikkat çeken yerler nerelerdi Değerlendirelim Ve sonrasını tekrar konuşuyor olacağız bir sonraki Soma nöbet programında avukat Evreniş'ten avukat Can Atalay ve Merda Onur'un seslerini duyacaksınız bu kayıtta e, arkasından da onlar sizlere satır başlarını anlatıyor olacak. Siirt-Şirvan'da ne vardı, ne eksikti? E, bütün bu ihmaller zincirinin arkasında neler vardı e, duyacaksınız. Bunların hepsi şimdilik bir iddia olma özelliğini taşıyor elbette ama somut ve önemli iddialar bu yüzden Soma nöbeti Aralık'ta en azından konuyu Siirt-Şirvan'a bağlamayı uygun görüyoruz şimdilik. Malum 17 Kasım akşamı yine beklenen, öngörülen bir iş cinayeti yaşadık. Ee, 16 kişi, 16 işçi arkadaşımız. Ee, bunu duyar duymaz sosyal haklar derneği olarak küçük bir heyet halinde Can Atalay Genel Sekreterimiz, işler Yönetim Kurulu üyemiz Atlayıp Siyirt'e gittik, Şırvan'a gittik. Ve orada olabildiği ölçüde iki günde... Ee, Kurtarmaya katılan, katılmayan, ona tanık olan işçilerle, yakınlarını bekleyen işçi aileleriyle, diğer işçi aileleriyle, ulaşabildiğimiz sivil toplum kuruluşları, sendika temsilcileriyle, ayrıca siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmeler yaptık. Ve bir ilk izlenim, ilk gözlem notu oluşturduk. Öncelikle biz takipçisi olacağız ama özellikle de kamuoyunun tıpkı Soma'daki gibi, Ermenek'teki gibi, takipçisi olabilmesi için bu basın toplantısı yapma gereğini hissettik. Evet, Ciner Holding'e bağlı park elektrik üretim madencilik sanayiye ait bir bakır madeni. 80'li yıllarda Etibank işlettiği daha sonra 2000'lerle başlayan yoğun özelleştirme kampanyasında satılan, satıldığı zaman yani özelleştirildiği zaman, Kapalı saha olan ama daha sonra açık sahaya çevrilen. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü açık saha madenciliğinin e, iş güvenliği konusunda çok daha riskli olduğunu pek çok e, madenci arkadaşımız söylüyor. E, böyle bir maden Generalinge bağlı Park Elektriği'nin yanı sıra dört tane de taşeron e, şirket çalışıyor. Dört e, yerel taşeron. Zaten taşeronların çoğu yarar oluyorlar. Bunlar orada çok ciddi bir faaliyet halinde. İşte oradaki bakırı çıkartmaya çalışıyorlar. Bu olay yani Heyelan'ın olduğu yer tek bir taşeron şirketin işçilerini alıp götürüyor. Ant şirketi. Burada bir şey öğrendik, enteresan bir detay öğrendik. Onu da sizle paylaşalım. Yerel ilişkilerde anlaşılan bazı taşeron şirketler eee Hani torpilli alanları tercih ediyorlar diye bir e, e, açıklama yaptılar. Torpilli alan şuymuş bir madende, zemini yumuşak olan yani malzemeyi çıkarması kolay olan ve tahliye yerine yakın olan yer. Yani torpillilik aslında işçi için bir risk, e, işveren için yani patron için ya da taşeron şirketin sahibi için daha çok kazanç demekmiş. Eğitimler, denetimlerin yapılmaması Daha doğrusu içlerin ifadesine göre uzun süredir denetim yapılmadı Zaten yapılan denetimlerin çok üstün körü olduğu İş güvenliği teçhizatının yeterli olmadığı Buna tabii şey açısından farklılık gösterebiliyor Şirketin kendi alt şirketiyle işte Bir şeyde 10 tur atarken öbürü 40 tur atmak zorunda Daha çok çalışmak zorunda Kasklı, yelekti bunlar zaten çok eksik. ha Bazen işte işçiler de takmıyor arkadaş diyorlar ama onu siz taktıracaksınız. Onu. Yani işçinin takmaması işçinin sorumluluğuyla, işverenin sorumluluğu ortadan kaldırmıyor. Gibi her yerde görebileceğimiz şeyler burada. Şimdi sahanın özelliğiyle ilgili olarak tabii her saha muhtemelen farklı özellikler taşıması gerekiyor ama orada belirtilen... Bir, bu tür bir toprak kaymasında çok elverişli olacak e, meyilde ve özellikle kamyonların çalıştıkları yollar normalinin yarısı kadar olduğu yönünde bir iddia vardı. Biz bu iddianın doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Bunu da soruyoruz. İndikliğe normalde şu eğimin 30 dereceyi aşmaması gerekiyormuş. Bunun 30 derece olabilme ihtimali e, bu arazinin yapısı Şimdi bu özellikle koyduk, bu ilk gittiğimizdeki arama çalışmalarının görüntüsü. Şöyle karşıya baktığınızda çok bir şey yoktu gerçekten. Zaten ailelerin de en çok şikayet ettiği ilk andan itibaren 3. güne kadar doğru düz bir arama yapılamadı dediler. Yapılsaydı çocuklarımız kurtulurdu dediler. Bu ne kadar gerçekçidir bilmiyorum. Böyle bir olayın ardından kurtulma ihtimalini biraz zayıf bulsa da uzmanlar tabi belli de olmaz çünkü sonuçta her an için bir hayat üçgeni de yakalayabilirler ama ilk çıkarılanlar ne yazık ki cansız çıktılar göçük değil heyelan toprak kayması diyelim ama bu hani kendiliğinden olmuş bir toprak kayması değil bu bağıra bağıra göstere göstere gelmiş yani orada insanların sürete ciddi bir güvenlik tedbiri var bu insanlar yakınlarını bekleyen ve uzaktan o çalışmaları seyreden aileler. Şimdi bu bakan geldikten sonraki çalışma alanında. Biz oradayken oldu bu. Bir saat içerisinde. Bir saat içerisinde bütün dağ çalışma makinalarıyla kaplandı. 25 Temmuz'da benzeri bir kayma olmuş. Can kaygı olmamış. Bu bunun belli ki barometresiymiş, habercisiymiş. Ya bunun öncesinde zaten... Yol darlığından dolayı iki kamyonun karşılaştığında işte birini beklemesinden dolayı bir takım kamyon kazaları ve çeşitli yaralanmalar ölümlerle karşılaşılmış burada. İş müfettişleri terör gerekçesiyle madende denetime gidemediklerine dair bir bilgi geldi. Bu çok vahim bir şey tabii. Kurtarma çalışmaların üçüncü gün yoğun başladı. Berat yoğun başlama nedeni aynen ilk gün toprağın çok kaygan olması nedeniyle. Çünkü bu olaydan önce çok ciddi bir yağış olmuş. Çok yağmur yağmış. Ve çok yağmur yağınca da o toprak bir kayganlaşıyor. İşte yarıklar olmuş. O yarıkların araları çamurlarla doldurulmuş. Kamyonlar geçirilmiş falan. Böyle yani bunları anlattıkları zaman dehşete kapılıyorsunuz. Ee, bu aslında neden çalışma yapılamadığını Enerji Bakanı çok güzel izah etti televizyonda. Dedi ki e, çalış, arama kurtarma çalışmalarının aksama nedeni toprağın kurumasını beklemekti dedi. Toprak kurumadığı için çalışma yapılamadı dedi. Ben de hani ilk anda peki arama kurtarma yapılamayan bir zeminde nasıl üretim yapılıyor olabilir? Demek ki arım kurtarma yapılamayacak kadar kötü bir zeminde, siz işçileri gönderip e, hala e, üretim yapmayı sürdürebiliyorsunuz. Gittiği gibi çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım e, katılımlarını yapacaklardır. Sağolun. Arkadaşlar merhaba, tekrar hoş geldiniz. E, ben de biraz e, soruşturma işlemleriyle ve ee, teknik hukuki anlamda birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu bir hafta içinde e, hem Şirvan'da hem de Soma Maden Katliamı dosyasında da hukuken birkaç gelişme yaşadık. Bu ikisini de e, bir arada değerlendirerek birkaç e, şey söylemek isterim. Biz Şirvan'dan döndük ve Somaya gittik. 21 Kasım pazartesi günü Soma Maden Katliamı'nın duruşması vardı. E, oradan bir şey aktarmak isterim. Somalı aileler e, Soma'dan Şirvan'a katledenler aynı sloganını attılar. E, gerçekten katledenler aynı, sistem aynı şekilde işliyor. Madenli, madenlerde iş, iş cinayetlerinin hiçbiri bir anda olmuyor, göz göre göre geliyor. E, Şirvan'da da e, önemli e, hususlardan bir tanesi şu, hukuken önemli olduğunu düşünüyorum. 25 Temmuz'daki e, şev kaymasından sonra maden 60 gün süreyle kapalı kalıyor. Ee, ve bu kapalı kalmanın gerekçesi olarak 2006 yılından beri kesintisiz üretim yapılan tesiste uzun üretim sürecinin yarattığı yıpranmalar ve teknolojik eskimenin neden olduğu verimlilik düşüşü gösteriliyor. Yani aslında çok net bir şekilde şunu söylüyorlar biz bu e, alanı yıprattık e, teknik e, teknolojik e, ekipmanımız da eski e, biz burada devam etmeyelim deyip bir süre durduruyorlar. Sonra çalışmaya başlıyorlar ve çok hızlı başlıyorlar. Melda'nın anlattığı üzere, son vurguda, oraya yaptık, iki tane değerli damar bulduklarını söylüyor işçiler. Bu iki damarı çıkartmak için çok hızlı bir çalışmaya başlıyorlar, kötü olan şev yapısını bozarak çalışmaya başlıyorlar. Ee, az önceki fotoğraflardan hatırlarsınız yukarı doğru giden bir yamaç ve üst tarafta çalışma yürütürken birden aşağıdan bir yerden de çalışmaya başlayıp var olan kötü şev yapısını da bozuyorlar. Ee, yani kısacası burada e, teknik hukuk olarak açısından baktığımızda göz göre göre gelen bir cinayet var, umursamamak var. Ee, bütün sorumluların olası kastla yargılanması gerekir. Tekrar Soma'ya döndüğümüzde Soma'da biliyorsunuz ee, ilk başta 8 şu anda 6 olan tutuklularımız olası kasla yargılanıyorlar. Dün itibariyle Soma Kömürleri AŞ'nin büyük patronu, şirketin sahibi benim diye basın toplantısı yapan Akgülkan hakkında iddianame düzenlendi. Ama bilinçli taksirden düzenlendi. Yani sevinsek mi, üzülsek mi e, artık bu ülkedeki hiçbir hukuki gelişmeye sevinemiyoruz. İddianame düzenleniyor. 2,5 sene sonra lütfedip e, onda da diyorlar ki bilinçli taksir bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bütün e, maden katliamlarında olduğu gibi. Soma'da, Şirvan'da e, göz göre göre gelmiş. Umursamayarak, insan hayatı umursanmayarak yapılan çalışmalar sonucunda gelmiş. E, hem Arp Yürkan açısından hem Şirvan'daki bütün sorunlar açısından. Şirket yetkilileri, kamu görevlileri, bakanlıklar bütün sorunlar açısından. Hak ettikleri ceza olan olası kastla insan öldürme suçundan, yargılanmaları ve ceza almaları için biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımı bıraktığı yerden çok kısaca birkaç noktaya temas edeceğim. Birincisi değerli arkadaşlar Soma'da Cumhuriyet Savcılığı'nın 13 Mayıs 2014'ten sonra yaptığı işlemlerin hiçbirisi Şırvan'da yapılmamış ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili soruşturma savcılığı e, SOMA'da yapılan işlemleri dahi yapmamış durumda an itibariyle. Dolayısıyla ivedilikle bu işlemlerin delil toplamanın, ifade almanın e, gerçekleştirilmesi gerekir. SOMA'daki yargılamada e, gerek birinci bilirkişi raporu, soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporu, gerek ikinci bilirkişi raporu ve muhtemelen ikinci bilirkişi raporu gelecek olan ek belirtiş raporu bir olası kasta işaret ederken Türkiye sınırları içerisindeki hiçbir soruşturma makamı yargılama sücesi bu hukuki gerçeklik yokmuş gibi davranamaz. Ne Soma'da ne Dursun Bey'de